bir Suresi Necm 18 Güneş katlanıp dürürdüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, İnim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Necm 19 Kur'an'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin, cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki, kuşkusuz bu güçlü, arşın yani en büyük tahtın sahibinin yanında çok değer verilen, itaat edilen, güvenilen, değerli bir elçi sözüdür. Arkadaşınız delirmiş, gizli güçler tarafından desteklenen biri değildir. Andolsun o, onu açık ufukta gördü. O, kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği, kendisine verilen vahiyler hakkında cimri de değildir. Bu, kendi düşünce yetisinin ürünü olan söz de değildir. Durum böyleyken... ''Siz nereye gidiyorsunuz?'' Bu, alemler için, sizden doğru gitmek isteyenler için öğütten başka bir şey değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah, sizin düşünmenizi, öğüt almanızı dilemeyince siz dileyemezsiniz.''